1629 numaralı konu, Hz. Peygamberin, İslam milleti ve ihlas kelimesi üzerinde sabahladık demesi, Allah'ın Resulü sabahlandığında ve akşamlandığında, biz İslam milleti üzerinde sabahladık ve akşamladık, İslam fıtratı üzerinde akşamladık, ihlas kelimesi üzerine, Muhammed'in dini, İbrahim'in dini üzerinde sabahladık ve akşamladık, Batıldan Hakk'a mail ederek, teslim olarak, Allah'a şirk koşanlardan olmayarak sabahladık ve akşamladık derdi.